Özgürlük soruyan arızlardan soylu siyah atları vurdular ana. Bir gece yarısı 145 sularında bir imam, üç kişi geldiler. Ansızın şafak vakti bir gül kanayı verdi. Güneşler doğup battı ülkemde. Güneşler geceye sığmaz ki ana. Özgürlüğe şahlanmış dört unala, soylu yavru. ...siyah atları vurdular ana... ...bir Diyarbakır gecesi... ...üç beş sularında... ...kırmızı bir gül düşüverdi... ...sessizce... ...kaldırım taşlarına... ...ölüm yüreğimize sığmayan... ...bir geceydi... ...ellerimiz bağlandı arkaya ana... ...belki, belki yaşamak... ...erkekçe bir türkü söylemekti... ...bir sigara yakıp son kez... ...yürümekti dimlik... ...idam sehpasına... Geçerken ip boğazımıza, dudaklarımızda tekbir sesleri vardı. Tekbir ki ana Muhammed'i bir isyan türküsüdür. Yiğitçe vuruşan Hüseyinlerin, Hizbullahilerin yüreğinde.